Ses kayıt odası, stüdyonun bulunduğu konum oldukça önemlidir. Şehirden uzak bir konumda yer alan stüdyo ses yalıtımına gerek duyulmadan rahatlıkla çalışılabilecek bir ortam yaratır ancak bu gibi durumlarda da müşteri gelme olasılığı düşük olacaktır. Şehir merkezinde konumlu bir stüdyo için ise ses izolasyonu sağlanması mutlaka yapılması gereken uygulamalardan birdir. Stüdyo ortamında yalıtımın en iyi derecede sağlanabilmesi için odaların geniş olması öncelikli aranan kriterlerdendir. Çünkü bu tarz odalarda yapılacak ses yalıtımı oldukça yer kaplayacak ve odaların daralmasına neden olur. Örnek verilecek olursa bir stüdyo ortamında verimli frekans ses yalıtımı 40 BDA ise stüdyo ortamında 75 ve üzeri BDA'lık sesler komşuları ve çevreyi gürültü kirliliği yaratması ile rahatsız edecek boyutlara ulaşacaktır. Bateri gibi bir müzik aletinde ses her zaman yüksek çıkar ve volüm ayarı olmadığı için kısılma yapılamaz. Kayıt odası ses yalıtımı farklı ses yalıtım malzemeleriyle sağlanabilmektedir. Ses kayıt odalarında akustikin korunması açısından dış sesin içeriği yansıması istemediği mekanlardan biridir. Ayrıca içeride akustik sağlanması da dışarıda istenmeyen sesler kadar önemlidir. İç mekanda akustik düzenlemeler için akustik süngerler veya paneller kullanılabilmektedir. Kayıt odası ses yalıtımı için içeriye giren sesleri engellemeye yönelik pek çok çözüm bulunabilir. Ayrıca duvarlara bariyerli süngerler, MDF, taş yünü, heraklit ahşap yünü, zemine akustik halı veya kauçuk levhalar da uygulanabilmektedir. Bilgisayarınız ve mikrofon arasında maksimum akustik ayırma oluşturmak, gürültüyü en azından yönetilebilir bir seviyeye düşürebilir. Ses kayıt odası için ufak hileler nelerdir? Bir bilgisayarınızı odanın bir ucuna, mikrofonlarınızı da diğer ucuna koyarak mesafeyi artırın. İki açıları çalışın. Mikrofonu bilgisayardan uzağa doğru yönlendirerek, mümkünse kardioid mikrofon kullanarak, üç daha düşük kazanç ayarlarında çalışan ve bilgisayarların yüksek frekanslı gürültüsüne karşı daha az duyarlı olan dinamik mikrofonlar kullanın. Dört akustik tedavi kullanın. Özellikle mikrofonun en hassas olduğu performansın arkasında, böyle Yansıyan bilgisayar gürültüsü emilir, yansıma filtreleri de denemek için iyi bir seçenektir.